Konuşan yalnız hakikattir. Serden geçti nokta o, kürsü araştırma merkezi sunar. Hira'daki Vuslat'tan bu yana 11 yıl geçmişti. Takvimler Recep Ay'ın 27'sini gösteriyordu. Bu süre içinde çok gayret edilmiş... Ama Mekke akıl almaz bir tepki gösterip bu gayretlere müspet cevap vermemişti. Gerçi müspet cevap verenler de yok değildi. Ama imanla bütünleşmeleri adına ortaya konulan ölümüne gayretlere karşılık... ...bırakın müspet cevap vermeyi koşarak gelmeleri gerekiyordu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına yaşamıyor... ...can alıcı düşmanlarının bile iman şerbetinden kana kana yudumlayabilmeleri için elindeki bütün imkanları ortaya koyuyor ve bunun içinde hemen her gün kapı kapı dolaşıyordu alkışlanması gereken bu gayretlerin gördüğü muamele de ortadaydı bilhassa Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Mekkelilerin takındığı tavır Taif'te yaşadıkları ve tekrar geri döndüğünde insanların mübarek yüzüne ekşimeleri pak ruhunu sıktıkça sıkmıştı ve bu bunaltan ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini ancak ilahi rahmetin sıcak iklimine atarak bir teselli bulabiliyordu. Zaten bu rahmet meltemleri de olmasa Mekke'nin kasveti kaldırılacak gibi değildi. Derken bir akşam Efendiler Efendisi amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani'nin evinde bulunduğu bir sırada Evin tavanı adeta birden açılmış ve buradan yanına cibriyle emin nüzul etmişti. Belli ki bu seferki geliş öncekilerden çok farklıydı. Yanında daha önceki peygamberlerin de üzerine bindikleri merkepten biraz büyük... Katırdan da bir miktar küçük boyda Burak adında bir binek vardı. Belli ki bir davet vardı. Ve Cibriil de bu davete muhatap olan en kutlu misafiri almak için gelmişti. Sultan-ı Rusu Şah-ı Mümeccel. Bir çarelere devlet isermel. Divanı ilahide serame. Ahmedü Mahmudu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkın özel davetlisi olarak gökler velimesine çağrılıyordu. Demek ki bugüne kadar yaşanan mukaddes yüzne Allah tarafından lütfedilmiş bir ikram vardı ortada. Vicdanında duyup hissettiği gerçekleri göz ve kulağıyla da müşahede edebilmesi için Allah Celle Celaluhu kulu Muhammed Mustafa'yı Mekke'den alacak ve kim bilir ne sırlı bir yolculuğa çıkaracaktı. Ancak bu yolculuk öncesinde süt annesi Halime-i yanında yaşadığı hadiseye benzer bir ameliye gerekiyordu. Onun için ile emin, Efendimizin göğsünü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Ardından da altın bir kase içinde elinde tuttuğu iman ve hikmetle göğsünü doldurarak kapattı. Sonra da Sema'nın emini Cibril... ...insanlığın emini Hz. Muhammed Mustafa'nın elinden tutarak... ...tarifi imkansız bir yolculuğa başladı. Üzerine bindiği Burak öyle hızla hareket ediyordu ki... ...her defasında adımını ufukta gözüken son noktaya atıyor... ...ve şimşek hızıyla mesafe alıyordu. Daha üzerine binmekle birlikte mekan değişmiş... ...ve bir çırpıda Mescid-i Aksa'ya gelivermişlerdi. Tuttu ve daha önceki peygamberlerin bağladığı yere bağladı Burak'a. Ardından da namaz kılmak için mescide yöneldi. Bugüne kadar Risalet vazifesini yerine getiren... ...Allah'ın en seçkin kulları burada toplanmış... Risalete mühür olan zatı bekliyorlardı. Gelişini görünce selam ve tahiyyelerle sinelere basıldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ardından da dünyanın en önemli meselesi için yeniden saf tutuldu. Bütün peygamberler aynı safta kenetlenmiş iki rekat namaz kılacaklardı. Peygamberlik aleminin imamını bekliyor. Demek ki İbrahim'i çizgi artık Hazreti Muhammed'de noktalanacak ve bundan sonrasını bütün peygamberler namına sonuna kadar o yürütecekti. Zaten başka bir belde yerine buranın tercihinde de böyle bir mana vardı. Belli ki hakkı temsil meselesi peygamberlere dairlik yapmış bu mekandan artık alınıyor ve yüzler bundan sonrası için Mekke'ye çevriliyordu. Meseleye, Miraç'taki süreçte karşılaşacağı peygamberler açısından bakıldığı zamanda aynı konu dikkat çekecek ve ümmetler arasında yaşanacak bir birliktelik adına geleceğe yönelik bir umut olacaktı. ...safların en önündeki yerini aldı Habibi Zişan Hazretleri. Günü gelince insanlığın yeniden Allah'ın ilk yarattığı bu çizgide saf tutacağının sembolüydü bu. Adem'in çocuklarının yeniden Hazreti Adem toprağında kaynaşacaklarının resmi... ...tevbe ederken şefaatini dilediği zatında imametinin tesciliydi aynı zamanda. Peygamberler onun arkasında saf bağladığına göre... Demek ki o peygamberlerin ümmeti de gün gelecek, onun arkasında namaza duracaktı. Namaz sonrası önüne üç kase konulmuştu. Birinde süt, diğerinde su ve bir diğerinde de içki vardı. Bunlardan birisini tercih etmesi isteniyordu. Tereddütsüz içinde süt olan kaseyi tercih etti efendiler efendisi. Bu tercih, Cibril Emin'i de heyecanlandırmıştı ve ''Bunu tercih etmekle sen hidayeti tercih etmiş oldun ve senin ümmetinde hidayet üzere olacak.'' demişti. Çünkü bu realiteyi iyi okumanın bir neticesiydi ve seçilen tercih de fıtratı ifade ediyordu. Bu arada orada yankılanan ses de aynı şeyleri söylüyordu. Gayet su tercih edilmiş olsaydı, ümmeti de kendisi de boğulurdu. İçki tercih edilmiş olsaydı, ümmeti de kendisi de yoldan çıkar, taşkınlık içine düşerdi. Sütü tercih ettiğine göre, ümmeti de kendisi de hep hidayet üzere olacak. Sürprizler sadece Mescid-i Aksa'da yaşananlarla sınırlı değildi. Tuttu Cibril, onu semalar ötesi alemlere seyahate davet etti. Bir anda mekan başkalaşmış ve iç içe sırlarla dolu doyumsuz bir yolculuk başlamıştı. Kat be kat semaya yükseliyor ve her yükseldikleri semada ayrı bir merasim yaşıyorlardı. Cibril emin, İlk Sema'nın kapı tokmağına dokununca içeriden bir ses gelmiş ve Sema'nın haziniyle aralarında şu konuşmalar geçmişti. Sen kimsin? Cibril. Yanında, Yanında kim var? Muhammed. O peygamber. Evet, o peygamber. Şifreler tamamdı ve sema kapısı açılmış, dünya seması geride kalmıştı. Efendiler Efendisi'nin karşısında insanlığın ilk atası Hazreti Adem duruyordu. Önce selam ve hoşamedi ile tebrik etti onu. Hayır duasında bulunuyordu. Ancak duruşunda bir gariplik vardı. Sağ tarafına bakıyor ve gülüyor, soluna baktığındaysa ağlıyordu. Daha dikkatli baktı, her iki yanında da büyük bir kalabalık vardı. Meraklı bakışları bekletmeden Cibri ile Emin konuşmaya başladı. Bu Adem'dir. Sağ ve solundaki kalabalık karartıysa onun neslidir. Sağ tarafındaki insanlar ehli cennettir. Ve onun için Adem onları gördükçe tebessüm eder. Sol yanındakilere gelince onlar ehli cehennemdir. Ve onlar gözüne iliştikçe de hüzün kesilip ağlamaya başlar. Artık her bir sema kapısında aynı merasim ve yine her bir semada ayrı bir peygamberle karşılaşılıyor. Hepsinin de duasını alıp tebriklerine şahit oluyorlardı. İkinci semada teyze çocukları Hazreti Yahya ve Hazreti İsa, üçüncü semada Hazreti Yusuf, dördüncü semada Hazreti İdris, beşinci semada Hazreti Harun, altıncı semada Hazreti Musa ve yedinci semada da Hz. İbrahim'le karşılaşacak ve bunların her biri de nübüvvet semasının mührü olan Allah Resulü'nü tahiyelerle karşılayıp tebrik edeceklerdi. Bu seyahat esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'nın ağladığını görmüş ve cibriyle bunun sebebini sormuştu. Aynı soru kendisine tevcih edilince, ''Ağlıyorum.'' Çünkü bu genç benden sonra peygamber olarak gönderildi ama... ...onun ümmetinden cennete gireceklerin sayısı... ...benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha fazla. Diyordu. Mirat sırlarla dolu bir yolculuğun adıydı. Ve bu yolculukta müşahede edilecek daha çok şey vardı. Hazreti İbrahim'in sırtını dayıyarak yanında durduğu... ...Veyt-i Mamur göz alıcı renk ve desenleriyle ve bütün ihtişamıyla Efendimizin karşısında duruyordu. Öyle ki buraya her gün yetmiş bin melek giriyor ve bir daha da geri dönmüyordu. Zira burası yeryüzünde her daim tavafla serfiraz kılınan Kabe'nin bir iz düşümüydü. esnasında Efendiler Efendisi cennet ve cehenneme ait tablolara da şahit olacak ve dünyadayken hangi hareketin ne türlü bir karşılık göreceğini örnekleriyle ümmetine de anlatacaktı. Bir anda cennet olanca güzelliğiyle önüne vermişti. İnci mercan misal her çeşit değerli taşlar ve tasavvurüstü bir renk cümbüşüyle donatılmış nice göz alıcı desenlerle tezyin edilmişti. Hiçbir gözün görmediği ve göremeyeceği, hiçbir kulağa yankısı gelip çarpmayan ve hiçbir faninin de tahayyül edemeyeceği nice güzellikler sergileniyordu önünde. Ne göz alıcı, ne gönül yakıcı manzaralardı. Cennetin zümrüt yamaçları önünde perde perde açılmış ve o da Meltem gibi gelip yüzüne çarpan esintileriyle Mest... ...hayret makamının hakkını veriyordu. Bir aralık kulağına hoş bir ses gelmişti. Bu ses de neyin nesi? Diye sordu Cibri ile. Cennetin sesi. Diyordu rehberi Sadık'ı. Biraz dikkatle dinleyince... ...gelen sesin şunları dediği duyuluyordu. Ey Rabbim... Bana vaat ettiğin şeyleri lütfet. İşte artık uhdemde bulunan odalarım, İpek ve hullelerim, Sündüs ve inci mercanlarım, Gümüş ve altınlarım, Koltuk ve döşemelerim, Kap ve kacaklarım, Binek ve içkilerim, Bal, süt ve sularım çoğaldıkça çoğaldı. Artık vaat ettiğin şeyi yerine getir de, ...bana gelecek olanları bir an önce buraya gönder. Onun bu samimi talebine karşılık bir başka ses yükseldi. Evet, her mümin ve mümine erkek veya kadın Müslüman... ...bana iman eden ve Resulümü de tasdik ederek destekleyen... ...her daim müsbet hareket ederek ortaya salih bir iş koyan ve asla bana şirk koşmayan ve Allah'tan başka bir değer önünde bel kırıp boyun dükmeyenler çok geçmeden sana gelecektir. Kim benden haşiyet duyar ve çizilen ölçü içinde hareket ederse o emindir. Benden kim ne isterse ben onu veririm. Kim de benden ön talep Bulunur ve borç gibi isterse onun da isteğini yerine getiririm. Ve kim de bana tevekkül edip işini bana bırakırsa mutlaka onun işini nihayete erdirir ve yerine getiririm. Çünkü şüphe yok ki ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Sözümde hulf edip yerine getirmemezlik yapmam. Şüphesiz mümin olanlar ancak kurtuluşa erer. Allah ne mükemmel ve mübarek bir yaratıcıdır. Rabbi Rahim'den gelen bu nidayı duyan cennet sükun bulacak ve Razı oldum ey Rabbim diyecekti. ırmaklar üzerinde kurulmuş saraylarda koltuklara yaslanıp muhabbet eden baba yiğitler vardı. Etraflarında hizmetçiler dört dönüyor, isteyip arzu ettikleri her şey anında yerine getiriliyordu. Huri gılmanlarla kuşatılmıştı. Yüzlerindeki ifadeler bile boşa çıkarılmadan nimetler içinde yüzüp duruyorlardı. Akla hayale gelmedik nimetlerden istifade ederken ne bir bıkkınlık, ne de herhangi bir fütur seziliyordu üzerlerinde. Çünkü her yediklerinde renkler farklı, desenler rengarenk, tatlar değişkendi. Ve kokular da birbirini tutmuyordu. Böylelikle her seferinde yeni bir telezüz imkanı doğuyordu. Cemaat haline gelmiş insanlar vardı karşısında. Her gün yeni bir ekim yapıyorlar ve ekim yaptıkları aynı günde hasat işlemine başlayıp semere topluyorlardı. ile sordu, bunlar kim? Bunlar Allah yolunda cehd gayret gösteren, Allah'ın adını en yücelere ulaştırmak için mal ve canlarıyla kendilerini ortaya koyanlardır. Bunların yaptığı bir iyiliğin karşılığı yedi veren başaklar gibi yedi bin kattır. Allah için infak ettikleri değerlerine karşılık da Allah hemen yenisini verir ve yerine onu kaim kılar. Çünkü o rızık vermede en hayırlı yolu tercih edendir. Diye cevaplıyordu Cibril Yemin. Dört bir yana dal budak salmış nehirler vardı önünde. Su yerine kiminden süt, kiminden de bal akıyor. Bunlar arasında daha belirgin olanlara Nil ve Fırat diyorlardı. Belki de bu yakın vadede İslami mesajın ulaşacağı alanı ifade ediyor ve geleceğin fotoğrafını ortaya koyuyor ve Miraç'ta kendisine bunun muştusu veriliyordu. Bundan başka kim bilir nice nimetler müşahede etmiş, ne iltifatlarla karşılanarak kendisine teşrifatçılık yapılmıştı herhangi bir insanın böylesine bir lütfa mazhar olduktan sonra yine oradan ayrılarak sıkıntıların kucağına dönmesi imkansız gibiydi. Ancak onun hedefi, öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp, ümmeti arasında da kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile La ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü o kim la ilahe illallah derse cennete girer buyuracaktı. Daha baştan o sallallahu aleyhi ve sellem bunun için yaratılmış ve onun içinde ilk yaratıldığı halde gelişi sona denk getirilmiş peygamberlik güftesine kafiye koyacak son sultan olduğu için de bedeniyle ruhunun buluşması Risalet açısından... ...en sona bırakılmıştı. Elbette her yer... ...cennet gibi sımsıcak durmuyordu. Oradan ayrılıp da... ...bir başka vadiye geldiğinde... ...ürperten seslere şahit olacak... Ve bu seslerin kaynağını da soracaktı. Cehennemin sesi, diyordu cibriyle. Dikkat kesildi. Diyordu ki, Ey Rabbim, artık bana vaat ettiğin şeyleri ver. Baksana, bu kağılar ve halatlarım, alev ve ateşlerim, irim ve kanlarım çoğaldıkça çoğaldı. Dibimdeki derinlik erişilmez noktaya ulaştı. Ve ateşimin harareti de dayanılacak gibi değil. Bana vaat ettiğin şeyleri çabuk gönder. Cennete seslenen aynı sesin yankısı duyuldu. Evet, bana şirk koşan her müşrik kadın ve erkek, beni inkar eden her kafir, hesap ve kitaba inanmayan her zalim sana gelecektir. Acele etme. Ve aynı sükun et. Tamam. raziyim ey Ram. Feryad-ı Figa'nın yükseldiği yöne bakınca... ...olanca dehşetiyle cehennem temessül etmiş... ...ve yürek kaldırmayacak görüntüler gelmişti önüne. Allah Resulü'nün. Elbette bu... Gördüklerini ümmetine aktararak sakındırabilmek için sadece bir manzara temaşasından ibaretti. İnsanlar ve taşların tutuşturduğu ateş tufanları vardı ortada. Derinden bir homurdanma duyuluyor ve içine girenleri azımsarcasına ve doymak bilmeyen bir işti hayla. <gülüyor> Dehşetli manzara içinde azaba dul kalıp da tükenenler öyle bir kenara atılıp da süreçten kurtulanıyorlardı. Her ne zaman bedenler kül olup vücutlar buharlaşsa işlem yeniden başlıyor ve belli ki azabı tam tatmaları için kemiklere et giydirilerek her defasında bu işkence yeniden tekrarlanıyordu. Çığlıklar yükseliyordu cehennemin derinliklerinden. Keşke yeniden dünyaya dönmeyin olsa! Keşke aklımızı kullanıp anlatılanlara kulak vermiş olsaydık da bu duruma düşmeseydik! Ne olur Allah! Hiç olmazsa bir gün azabımı hafifle! Keşke toprak olup gitseydim! Gibi feryatlar birbirini takip ediyordu. Grup grup insan kitleleri belli yerlerde kümelenmiş, benzeri şekilde azaba da oluyorlardı. Başlarında müvekkel, zebani, nam melekler vardı ve yüzlerinde tebessüm adına zerre kadar bir emare gözükmüyordu. Öyle insanlar vardı ki bir mızrak boyu yaklaştırılan güneş misal ateş kütlesi karşısında eriyip tükenmiş, gırtlağına kadar kanter içinde kala kalmıştı. ''Kan ve irinden nehirler akıp gidiyordu bir taraflara ve içinde dışarı çıkmak isteyip de bir türlü buna muvaffak olamayan bahtsızlar yüzüyordu çırpınarak.'' ''Feryat çığlıklarıyla birlikte kenara yaklaşan her bir zavallıya, orada bekleşip duranlar taş atmaya başlıyor ve yalvarırken açtıkları ağızları batılan bu taşlarla doluyor, yeniden kan ve irin içine dönmek zorunda kalıyorlardı.'' ...demir ve taşlarla vurularak işkence gören kimselere rastlamış ve bunların kimler olduğunu sormuştu. Cibril, ''Bunlar farz namazları kılma konusunda bir türlü sebat edemeyen ve onu geçiştirenler.'' buyuruyordu. Diğer taraftaysa dünyadayken mallarının zekatını vermeyen insanların... ...irin ve zakkum yutkunarak... ...hayvanlar gibi sürüklendiklerine... ...şahit olmuş... ...Allah'ın emrini yerine getirmemenin cezasının... ...tecellisini müşahede etmişti. Daha başka göreceği şeyler de vardı. Yetim malı yiyenler bir kenarda... ...ateşten kütleler yutkunarak... ...bunları ıtrahat gibi dışarı çıkararak... ...azap görüyorlar... ...diğer yanda da... ...emanete riayet etmekte kusur gösterenlerin... ...sürekli ağırlaşan yüklerin altında... Binimin miniminledikleri nazara çarpıyordu. İnsanlar arasında fitne ateşini körüklemeyi adet edinenlerin ağızları yamulmuş, dilleri de perişan masum insanları gammazlayıp da zalimlere teslim edenlerin halleri de yürek yakıyordu. Beri taraftaysa göbekleri kendilerinin birkaç katı insanlar vardı. ...ne ayağa kalkıp durabiliyor ne de bulundukları yerden hareket edip mesafe alabiliyorlardı. Bunların kim olduğunu sorduğunda kendisine paradan para kazanmayı alışkanlık haline getiren faiz ehli olduğu söylenecekti. Bazı insanlar gözüne takılıyordu. Bir yanlarındaki güzel ve taze etler dururken diğer taraflarındaki çirkin ve kokuşmuş olan leşlere dadanmış, tertemiz zemini bırakarak bataklıkta bocalayıp duruyorlardı. Merakla baktığı görülünce bunların da helal dairesindeki keyifle kifayet etmeyip, haram peşinde koşan zinakarlar olduğu söylenecekti. Ve buradaki kalabalığın çoğunluğunu, Safahat ve eğlence ağına düşen, düştüğü yere başkalarını da çekerek fasit dairenin oluşmasına sebebiyet veren ve iffet sahibi hemcinslerinin de bedduasına hedef olan kadınların oluşturduğunu görmüştü. İnsanları avlamak için öne çıkarıp tuzak olarak kullandıkları uzuvlarından asılmış, çığlıklar içinde inim inim Ardından karşısına Sidretül Münteha gelmişti. Tarifi imkansız bir letafetle karşı karşıyaydı. Her tondan renklerin oluşturduğu bir merasim alanı gibiydi. Burası imkanla vücub arası kutsi bir yerdi aynı zamanda ve artık Efendimizin yanında Cibrili Emin'le yoktu. Zira imkan alemi artık geride kalmıştı. Burası has daire ve harem odasıydı ve bu odaya insanlık var olduğu günden bu yana alınıp da iltifat görmüş hiçbir mana kahramanı olmamıştı. Yani Hazreti Nev-i insan ve feriidi kevnu zaman olan ruhu seyidile nam bu has odanın ilk ve tek. Aynı zamanda da son misafiriydi. Onun bu konuda selefe olmadığı gibi halefi de olmayacaktı. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem hatemi divan-ı nübüvvetti. sallallahu aleyhi ve sellem kader kaleminin mürekkebine şahit oluyor takdiri yazarken kalemin çıkardığı sesleri duyuyordu kabe kavseyni ev edna sırrının tezahürü vardı artık orada yaklaşmış yaklaşmış ve artık adımını atacağı bir mahal kalmayınca da mekanı la mekan olmuştu bütün bunlara rağmen Allah Resulü'nde zerre kadar bir bakış kayması, huzurun hakkına muhalif en ufak bir farklılık gözükmüyordu. Bir anda ortalık nur kesilmiş ve sidreyi sınırlı gözlerle müşahede edilip, kayıtlı ifadelere sıkıştırılamayacak mahiyette bir güzellik kaplamıştı. Her şey nur kesilmiş, nurdan bir heykel hüviyetine bürünen Allah Resulü de Nur-u Rahman'ı temaşa ediyordu. Cennette müminler için vaat edilen Cemalullah burada müşahede edilecek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mekanın la mekan olduğu bu ufukta Rabbi rahimle vasıtasız görüşecekti. Kendisinden önce Hazreti İbrahim'i hillet ve Hazreti Musa'yı da kelamla taltif eden Yüce Mevla, peygamberlik semasının son altın halkası Habibi Ekrem'ini de rüyyetle serfiraz kılıyor ve bu iltifatla yine Allah Resulü'nün hak nezdindeki yerini kevni mekana fiilen göstermiş oluyordu. İşte burası vahyin vasıtasız ceryan ettiği yerdi. En önemli vazife böyle bir ortamda bildiriliyordu. Namaz. Ve bu namaz her gün elli vakit kılınacak bir namazdı. Ümmetin miracı olacak bir formüldü bu aynı zamanda. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için geri dönüş vakti gelmiş ve yeniden yola koyulmuştu. Hazreti Musa'nın yanına geldi. O Rabbim ümmetin için Neyi farz kıldı Diye sordu Belli ki böyle bir kurbet Beraberinde mükellefiyet getirirdi Elli vakit namaz Buyurdular İsrail oğullarıyla Çok acı tecrübeler yaşayan Hazreti Musa Rabbine müracaat et Ve bu mükellefiyeti hafifletmesini iste Çünkü senin Ümmetin buna güç getiremez Zira ben İsrailoğullarıyla benzeri çok tecrübeler yaşadım ve bunu tecrübeyle gördüm dedi. Çok geçmeden mübarek eller kalkmış şöyle yalvarıyordu. Ey Rabbim ümmetimden bu mükellefiyeti tahfif eyle. Bu kadar iltifat taat şahaneye mazhar olan bir nazdar talepte bulunur da ona müsbet cevap verilmez miydi hiç? Gelen mesaj beş vaktin indirildiğini söylüyordu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun da altından kalkılamayacağını ifade ediyordu. Tekrar müracaat etti ve tekrar bir beş vakit daha indirilmişti. Bundan sonra her defasında yeni bir müracaat ve yeniden beş vakitlik bir tenzilat yaşanıyordu. Nihayet mesele son beş vakte kadar geldi. Hz. Musa aleyhisselam bunu da çok bulacaktı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet kapısının daha fazla zorlanmaması gerektiği kanaatindeydi. İşte bu sırada rahmet televünlü bir ses yankılandı. ''Ya Muhammed bunlar bir gün ve gecede beş vakit olarak farzdır. Benim katımda artık hüküm değişmez.'' Ancak her bir namaz on namaz gibidir. Böylelikle toplamda elli namaz sevabı hasıl olur. Her kim bir iyilik yapmak isteyip de onu yapamazsa, yine de bir sevap alır. Her kim de iyiliğe niyet edip de onu yapmaya muvaffak olursa, en az on misli sevap kazanır. Yine her kim ayağa kayıp da bir kötülüğe meyleder ve bunu yapamazsa, Kötülüğün karşılığı vizir ona yazılmaz. Şayet bu adam niyet ettiği kötülüğün içine düşer ve niyetini yerine getirirse bu durumda da ona sadece bir kötülüğün viziri yazılır. Onları bırakıp da yeniden çile ve mihnet yurduna hicret ancak onun gibi bir nebinin yapabileceği bir şeydi. Görmüş, gördüklerini ümmetine de göstermek için geliyor, duymuş, duyduklarını ruhlarımıza duyurmak için aramıza geri dönüyordu. Rüyet ufkuna kadar bütün maverayı görmüş, gözleri kamaştıran o güzellik harmonilerini arkadan gelenlerle paylaşıp, Kapıyı da müstahid ruhlar için aralık bırakma adına ümmetinin arasına dönüyordu. İşin özü kendisi gibi gitmiş, kendisi gibi görüp duymuş ve yine kendisi gibi de geri dönüyordu. Gidişi herkese açık bir ders olduğu gibi gelişi de ayrı bir mesaj içeriyordu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gecenin bir anında çıktığı bu kadar uzun yolculuğu tamamlamış Yaşadığı bunca hadiseyi çok kısa bir ana sığıştırarak yine geri gelmişti Tabii olarak konuyu ilk anlattığı kişiler de en yakınlarıydı. Sabah namazını kılınca ev halkına dönmüş ve gecenin bir anına sağan bunca hadiseyi anlatmaya başlamıştı. Meseleyi duyunca Ümmühani validemiz büyük bir tedirginlik geçirecek ve bunları kimseye anlatmamasını talep edecekti. ...hatta kalkıp giden efendimizin ridasından tutup çekecek... ...ve onu engellemeye çalışacaktı. Zira zaten fırsat kollayan can düşmanlarının... ...bu konuyu malzeme yapıp... ...Allah Resulüne acımasızca saldıracaklarından endişe ediyor ve... Ey Allah'ın nebisi... ...sakın bunları insanlara anlatma. Çünkü onlar seni yalanlar ve sana eziyet ederler. Diyordu. Diyordu. Efendimiz Allah'a yemin olsun ki mutlaka bunu da anlatacağım diyor ve Allah'ın açıktan bir ikramını insanlardan gizlememek gerektiğini ortaya koyuyordu. Onun her şeye rağmen konuyu insanlara anlatmak üzere evden çıktığını gören Ümmühani hizmetçisini çağırarak Git ve Resulullah'ın peşine takıl. Ta konuyu insanlara anlattıklarında insanların nasıl bir tepki verdiklerini bana haber ver. Diye tembihte bulunacak ve bu hadisenin Mekke'de nasıl bir yankı meydana getireceğini merak edecekti. Derken efendiler efendisi çıktı ve Kabe'ye gelerek orada karşılaştığı insanlara İsra ve Miraç hadisesini anlatmaya başladı. uyan herkesde büyük bir şaşkınlık meydana geliyordu. Nasıl olabilirdi? Bir insan hem de gecenin sadece bir anında Mekke'den yola çıkar, önce Mescid-i Aksa'ya gelir ve buradan da semalar ötesi sırlı bir yolculuk yaparak yine Mekke'ye nasıl geri dönebilirdi? Bir de buna mücerret bir yolculuğun dışında her bir durağında karşılaşılan hadiseler eklenince Konu onlar açısından içinden çıkılmaz bir hale bürünüyordu. Bir beşer olarak hiçbir insanın üstesinden gelemeyeceği bir meziyetti bütün bunlar. Halbuki Allah her şeye kadirdi ve risaletle görevlendirdiği en sevgili kuluna böyle bir yolculuk yaşatarak hem bu kudretini insanlara da gösteriyor hem de iç içe geçmiş alemlerin arasında aslında çok ince bir perdenin olduğunu ortaya koyuyordu. O istedikten sonra olmayacak hiçbir mesele yoktu. Ve Allah Celle Celaluhu, alemlere rahmet olarak gönderdiği son nebisini, bütün olumsuzluklara rağmen muzaffer kılmak istiyordu. Böylelikle hem nebisine, önceki hiçbir peygambere nasip olmayan, nice turfanda ve doyumsuz haz yaşatmış, hem de ümmeti için onun hak katındaki konumunu anlatmış oluyordu. Peki bunun alameti ne ey Muhammed? Bugüne kadar biz böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık diyorlardı. Gerçi bu bir ikram-ı ilahiydi ve meseleyi bütünüyle kavrayabilmek için güçlü bir iman lazımdı. Allah'a olan itimat ve güven tam olmadan bu anlaşılamazdı. Ancak gördüğünün dışında bir başka meseleye şüphe ve kuşkuyla bakan kimselerin anlayacakları dilden de konuşmak gerekiyordu. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun alameti ''Falan kabilenin filan vadideki kervanıdır.'' buyurdu. Arkasından da şu ayrıntıyı anlattı onlara. Beni görünce kervandaki devenin birisi ürktü ve kervanı terk ederek kaçmaya başladı. Ben de gittiği yeri onlara göstererek develerini bulma konusunda yardımcı oldum. Yönüm Şam cihetineydi ve sonra döndüm. Dağ cinan tarafına yöneldim. Burada filanlara ait başka bir kervan arastladım. Mola vermiş uyuyorlardı. Hatta üzerini bir bezle örttükleri kırbalarından su içtim ve yeniden üstünü kapatarak olduğu yere koydum. Bunun ispatı da o kervan. Şu anda tenimdeki beyda denilen yerden Mekke'ye girmek üzere. En önde de boz bir deve var. Devenin üzerindeyse. Birisi siyah, diğeri de alacağı iki çuval var. Gerçekten de bunlar şaşılacak şeylerdi. Bu kadar detay, göz alıcı ve bakış bulandırıcı bu kadar sırlarla dolu bir yolculukta nasıl fark edilir ve unutulmadan gelinip muhataplarına anlatılabilirdi? Acaba gerçekten bütün bunlar doğru muydu? Yok yok, bu kadar da olamazdı. Bu sefer Muhammed-ül anlattıkları kesinlikle doğru çıkmayacak ve mahcup olacaktı. Kendileri ise büyük bir fırsat yakalamış ve Muhammed'in anlattıklarına bir daha muhatap olmamak üzere bu defteri kapatacaklardı. heyecanla tarifi verilen yere yönelip beklemeye durdular. Acaba Beyda Tepesi'nden ilk gelen devenin rengi ne olacaktı ve üzerindeki yük de gerçekten Muhammed Ülemi'nin anlattığı gibi miydi? Çok geçmeden Tenim'deki bu tepenin üzerinde yavaş yavaş bir kervan verdi. En önde ise gerçekten anlatıldığı gibi boz bir deve vardı büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Ancak henüz pes etmiş değillerdi. Çünkü bu bir rastlantı olabilirdi. Onun için kervanın yaklaşmasını beklediler. Devenin üzerindeki yükle çuvalların rengini de görmek istiyorlardı. Aman Allah'ım! Gerçekten de en öndeki boz devenin üzerinde iki tane çuval vardı ve bunlardan birisinin rengi siyah, diğerinin rengi ise alacaydı. Mekkeliler büyük bir bozgun yaşıyorlardı. Ancak yine de pes etme niyetinde değillerdi. İkinci bir kervandan daha bahsedilmişti. Ve Muhammed Ülemi'nin anlattıklarına inanabilmeleri için bunu da test etmeleri gerekiyordu. Hemen Mekke'ye inip kervanı bularak yabancı bir bineğin hızından ürküp de kaçan devenin halini ve su kırbasının akıbetini sordular. ''Gerçekten de doğru.'' Biz yolda giderken bir aralık, devenin birisi ürktü ve kervandan ayrılarak uzaklaşıp gözden kayboldu. Sonra da devemizin olduğu yeri haber veren bu adamın sesini duyduk ve devemizi bulup bağladık. Su kırbasına gelince onu uyumadan önce ağzını kapatıp koymuştuk. Uyandığımızda suyundan içmek istedik. Ancak üzeri açılmadığı halde kırbanın içinde su yoktu. Gerçekten de buna bir anlam veremedik, diyorlardı. Kureyş adına tutunulabilecek en küçük bir dal kalmamıştı. Bir ümit deyip üzerine gittikleri kapılar teker teker yüzlerine kapanmış ve kabulle inkar arasında bir tercih yapmak zorunda kalmışlardı. Bu tercihi yapmamak için makul bahaneler bulmaları gerekiyordu. Çünkü zaten kabullenmek istemiyorlardı. Bu kadar açık emareler varken inkar etmek de makul değildi. Onun için aralarından birisi ileri atıldı. Mescidi Aksaya gittiğini söylüyorsun. Madem onu bize bir anlatı versen, mescidin kaç kapısı var, ne kadar penceresi var diye verdi. Rahat bir nefes almışlardı. Evet ya, madem gittiğini söylüyordu, öyleyse pencere ve kapılarını da anlatmalıydı. Kendilerince haklıydı. Zira maneviyata kapalı kalpleri maddenin ötesindeki bir delile itibar etmiyordu. Ancak Efendiler Efendisi işin mekan boyutunu nazara alan bir seyahat yapmamıştı. Onun için de pencere ve kapılarıyla ilgili istatistiki herhangi bir bilgiye sahip değildi. Her türlü delili gördükleri halde bir türlü inanmayan ve hala yeni yeni deliller talep edip zorluk çıkarma peşinde koşan bu inatçı insanların tavrı karşısında büyük bir sıkıntı yaşamaya başlamış, mahzı küfür kokan tavırlarından da oldukça bunalmıştı. Ancak onun Rabbi Rahimi vardı. Ve böyle bir durumda da imdadına koşacak ve Mescid-i Aksa'yı getirip karşısına dikiverecekti. Müzik <gülüyor> sanki Kabe'ye dev bir ekran kurulmuş ve Mescid-i Aksa'nın her bir köşesi de bu ekrana yansıtılıvermişti. O kadar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin sordukları her bir soruya Mescid-i Aksa'ya bakarak cevap veriyor ve böylelikle gelebilecek bütün itiraz noktalarını kapatmış oluyordu. Küfrün kin ve nefretini zirveye çıkaran bir manzaraydı bu tam şimdi işini bitirdik dedikleri yerde, Efendimiz hiç ihtimal vermedikleri bir hamle yapıyor ve yine müşrikler işin en gerisinde kalıveriyorlardı. Zaten imana niyetleri yoktu. Bütün bunları bir açığını çıkarır da önünü kesebilir miyiz diye yapıyor ve akla gelmedik entrikalarla etrafındaki insanları uzaklaştırmanın planlarını kuruyorlardı. Bu sırada Ebu Cehil'in yolu da Kabe'den geçiyordu. Kalabalığı görünce o da yaklaştı. Kendince bir laf daha sokuşturacak ve Allah'ın Resulü ile alay edecekti. Yaklaştı ve alayvari bir edayla... ''Bu gece yine ne var? Yeni bir şey mi var?'' diye sordu. Efendiler efendisi yüzünü ona doğru çevirdi ve olanca vakarıyla... ''Evet'' dedi önce... ...ve arkasından ilave etti. Allah Celle Celaluhu beni... ...gecenin bir anında Beyt-i Maktis'e götürdü. Ebu Cehil'in de kafası karışmıştı ve... ...sonra da aramıza geri geldin öyle mi? ...diye tepkisini dile getirdi. Zira onlar bu yolculuğu... ...aylar süren yorucu... ...ve meşakkatli seferler sonucu yapabiliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Tereddütsüz cevap verdi. Evet. Hem de diğer peygamber kardeşlerimle namaz kıldım. Duydukları karşısında önce sevinçten bir çığlık kopardı Ebu Cehil. Onun için bu bulunmaz bir fırsattı. Kendince bu işin sonu gelmişti. Alttan alan bir ses tonuyla efendimize yöneldi ve... Kavmini toplasam bana anlattıklarını onlara da anlatır mısın? Dedi. Bunda gizlenecek bir durum yoktu ki. Zaten anlatıyordu. Zira Allah'ın lütfettiği bir ikramı insanlara anlatmamak olmazdı. Bunun için evet dedi. Bu garantiyi de almıştı ya. Ebu Cehil'in keyfine diyecek yoktu. İnsanları toplamak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. <gülüyor> Ey Kağboğulları hemen buraya gelin. <gülüyor> Artık bunu Mekke'de duymayan kalmamıştı. Nihayet Hazreti Ebu Bekir'in de yanına geldiler. Kanaatleri kesindi. Artık Ebu Bekir'in yolu Muhammed-ül Emin'den ebediyen ayrılacaktı. Çünkü bu onun bitip tükenişi anlamına geliyordu. Kapıyı açar açmaz şöyle diyorlardı. Ey Atik, Senin arkadaşının... Bugüne kadar söyleyip durduğu meseleler hem kolay hem de kısmen de olsa olması muhtemel şeylerdi. Ancak gel de bugün olanlara bir kulak ver. Hazreti Ebubekir yufka yürekli bir adamdı. Ve müşriklerin efendisine bir kötülük yapmış olabilecekleri endişesiyle... Yazıklar olsun size. Ne oldu arkadaşıma? Başına bir şey mi geldi? Dedi. O şu an Kabe'de... İnsanlara Beytül Makdis'e nasıl gittiğini anlatıyor diye cevapladılar <gülüyor> istisalı bakışlarla. Aralarından birisi ileri çıkarak... Gecenin bir anında gitmiş ve yine aynı gece aramıza geri dönmüş diye ilave etti. Mesele şimdi anlaşılıyordu. Acı acı yüzlerine baktı Hazreti Ebubekir Bekir. Ardından da... Ey cemaat bunda ne var ki? Sizler bunun doğru olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Ben bundan öte ne meselelere inanmışım bir kere? Ona sabah akşam gökler ötesinden haber gelip durduğuna inanıyor ve tasdik ediyorum ben. Ne hayallerle kapısına gelmişlerdi ve şimdi neyle karşılaşıyorlardı? Şimdi işini bitirdik dedikleri bir hamleleri daha boşa çıkıyor. Zafer naraları atmaya hazırlanırken yine hezimet yutkunmak düşmüştü paylarına. Ve kinlerini gayızla yutkunduracak son hamle geldi. Hazreti Ebu Bekir anh'tan. Şayet bunları o söylüyorsa mutlaka doğrudur. tevarüs ettiği, yahut da tesadüfen kendini içinde bulduğu bir gönülden çıkmayacak cümlelerdi bunlar. Hz. Ebu Bekir söylüyordu. Ona göre bir şeyin doğru olup olmaması, bütün Hicaz ehlinin söyledikleriyle değil, gözünün nuru ve gönlünün mimarı Muhammedül ül Emin'in dedikleriyle ölçülürdü. Bunun için ne olmuş, acaba öyle mi olmuş, ''Sizler yanlış anlamış olabilirsiniz ve bu işte başka bir iş olmalı. Siz böyle yorumluyorsunuz.'' gibi bir kapıyı asla açmamış ve bir anlık bile olsa tereddüt emaresi gösterip müşrikleri sevindirmemişti. İşte bu Sıddıkiyet makamıydı. Ve o günden sonra da Hazreti Ebubekire Bekir'e Sıddık denilmeye başlanacaktı. Çünkü hemen akabinde Hazreti Ebu Bekir Kabe'ye koşacak... Ve işin gerçek yönünü bizzat Allah Resulünden dinlemek isteyecekti. Ya Resulallah, sen bunlara gecenin bir vaktinde Beyt-i e gidip geldiğini söyledin mi? Evet, diyordu Allah Resulü. Bir adım daha attı Hazreti Ebubekir. Maksadı müşriklerin baskısını hafifletmek ve efendimize yardımcı olmak. Onu bana anlatır mısın? Çünkü ben oraya daha önce de gittim. Biliyorum dedi. Efendiler efendisi anlattıkça Hazreti Ebu Bekir Evet aynen dediğin gibi. Ben şehadet ederim ki sen doğru söylüyorsun ya Resulallah. Diyordu. Bu tavrı onu sıddıkiyet mertebesine yükseltecekti. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen ya Ebabekir, Bekir bundan böyle sıddıksın diyecekti. Artık bu nebevi nişan Hazreti Ebu Bekir'in ayrılmaz bir parçası olacak ve hep kıyamete kadar onun adıyla bütünleşecekti. yaşanmış ve namaz farz kılınarak müminlere aralık bırakılan kapıdan her gün miraç yapma imkan ve fırsatı sunulmuştu. Çok geçmeden Cibril Yemin yine Efendimizin yanındaydı. Çünkü namaz kılın denilmişti. Ama namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde ve kaç rekat olarak eda edileceği hususunda pek fazla bir malumat yoktu. Gerçi Hira'daki Vuslat'ın ardından kılınmaya başlanan iki ayrı vakitte ve ikişer rekat olarak kılınan bir namaz vardı. Ve ardından da gece kılınan teheccüd namazı farz kılınmıştı. Ama şimdiki durum belli ki daha farklıydı. İşte Cibril de namazla ilgili meçhul gibi duran bu hususları açıklamak için gelmişti. Tam zeval vaktiydi ve güneş meyleder etmez Cebrail namaza durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun arkasında saf tutmuştu. Öğle namazı bitmiş ve ikindi vakti gelmişti. Eşyanın gölgesi tam kendi boyu kadar olduğu bu ilk vakitte tuttu ikindi namazına başladı. Yine Efendiler Efendisi Cibril'in cemaatiydi. Güneş batınca akşam namazına, şafağın aydınlığı kaybolunca da yatsı namazına durdular... Ve yine cemaat halinde namazlarını kılmışlardı. Gecenin karanlığı yerini aydınlığa bırakmaya başladığı ilk vakitlerde, yani fecir doğar doğmazda sabah namazını kılacaklardı. Böylelikle bir günün namazı tamamlanmış oluyordu. Ancak mesele burada noktalanmayacaktı. Öğle vakti Cibril yine geldi. Bu sefer güneş bir hayli ilerlemiş ve eşyanın gölgesi kendi boyu kadar uzamıştı. Yine en hayırlı cemaat teşekkül etti ve namazlarını kıldılar. İkindi vakti gölgelerin iki kat uzadığı zaman kılınıyordu. Akşam güneş battığı zaman kendi vaktinde yatsıysa gecenin üçte ikisi geride kaldıktan sonra kılınacaktı. Sabaha gelince o güneş doğmadan biraz önceye denk gelmişti. Bu iki günlük namaz taliminin ardından Cibril Aleyhisselam Emin, Muhammedül Emin'e dönerek şunları söyledi. Ya Muhammed, işte namazlar dünkü vakitlerle bugünkü vakitlerin arasındaki zamanlarda kılınacaktır. İsra ve Miraç hadisesi imanla küfür arasındaki çizgiyi daha da belirginleştirmişti. İnkar edenler kendi karanlık dünyalarına dönüp daha kalıcı tuzaklar peşine giderken İman edenlerse her şeye rağmen en muannitlere bile hakkı anlatma azminin yenileyecek, imana müheyya yeni simalar bulma yarışının erleri olmaya devam edeceklerdi. AKB beyaz.